LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY İki İHTIYAR Seslendiren Akın Altan 1. İki ihtiyar Kudüs'e hacca gitmeye niyet etmişlerdi. Biri Efim Tarası Çevelev adında zengin bir köylüydü. Diğeri Elisey Bodrov adında fakir bir adamdı. Efim ağırbaşlı bir insandı. Rakı içmez, tütün kullanmaz, enfiye çekmezdi. Ömrü boyunca ağzından bir tek kötü söz çıkmamıştı. Ciddi ve sert bir adamdı. İki kere köye muhtar olmuş, bu işi yüzünün akıyla tamamlamıştı. Kalabalık bir aileye sahipti. İki oğlu bir torunu vardı. Üçü de evliydi. Hepsi bir arada oturuyorlardı. Efim bünyesi güçlü bir adamdı. Dindik yürürdü. Ta 70 yaşında saçı sakalı ağarmaya başlamıştı. Elisey El orta hali bir ihtiyardı. Eskiden doğramacılık yapardı. İhtiyarlayınca evde oturup arıcılık yapmaya başladı. Oğlunun biri avcıydı. Diğer oğlu evde oturur, upak tepek işlerle uğraşırdı. Elisey, iyi kalpli, şen şakrak bir adamdı. Rakı da içer, enfiye de çeker, türkü söylemeyi de severdi. Fakat uysal bir yapıya sahipti. Evdekilerle ve komşularıyla iyi geçinirdi. Orta boylu, esmer tenli, kıvırcık sakallıydı. Tıpkı adını taşıdığı Peygamber Elise gibi kafası cavlaktı İki ihtiyar çoktandır hacca gitmeye niyet etmiş, beraber gitmeyi kararlaştırmışlardı ama efimin bir türlü vakti olmuyor, işi bitmiyordu. İşinin biri bitiyor, biri başlıyordu. Kah torununu evlendirir, kah küçük oğlunun askerden dönmesini bekler, mutlaka yapacak bir şeyler bulurdu. Son zamanlarda yeni bir ev yaptırmayı kafasına koymuştu. İki ihtiyar bir yortu günü bir araya gelip, kirişler üzerine oturup konuşmaya başladılar. E dedi. Din borcumuzu ne zaman ödeyeceğiz? Efim yüzünü ekşiterek biraz daha beklemek lazım dedi. Bu yıl benim için zorlu bir yıl oldu. Bir ev yaptırayım dedim. Yaklaşık olarak 100 rubleye çıkar diye hesaplamıştım. Oysaki daha şimdiden 300 ruble gitti fakat ev hala bitmedi. Görünen o ki hacı işi yazak alacak.'' Allah kısmet ederse yazın gideriz. Elisey, bana kalırsa bu işi ertelemekle bir yere varamayız. Hemen gitmeliyiz. İlkbahardayız, tam zamanı, dedi. Canım, tamam zamanı ama... Bu işleri yüzüstü nasıl bırakayım? Sanki senden başka adam mı yok? Oğlum bitirsin. Hangisi yapacak? Büyük oğlumdan hayır çıkmaz. Sürekli içiyor. Ee, komşu, Bizler bir gün öleceğiz. Onlar hayatta kalacak. Oğlunun da bu işleri öğrenmesi gerek. Doğru doğru ama yine de iş bitsin. Gözüm arkada kalmasını istiyorum. Ah sevgili dostum. İnsan hiçbir zaman tüm işlerini bitiremez. Mesela kadınlar bizim evde birkaç gündür çamaşır yıkıyor, temizlik yapıyorlar, bayram hazırlığı. Şu yapılmalı bu yapılmalı diyorlar ama iş bitmiyor ki. Büyük gelin akıllı kadındır. Onlara dedi ki, ''İyi ki bayram bizim işleri bitirmemizi beklemeden geliyor. Yoksa ne kadar çalışırsak çalışalım, işlerin biteceği yok.'' Efim düşünmeye başladı. ''Şu ev için dünyanın parasını harcadım. Hem boş elle yola çıkılmaz ki. Yüz ruble de az para değil.'' Elise'yi güldü. ''Günaha girme komşu.'' ''Senin varlığın benimkinden on kat fazladır. Yine de kalkmış paranın lafını ediyorsun. Sen şimdi ne zaman yola çıkacağımızı söyle. Benim de param yok ama bulup buluşturacağım.'' Efim gülümsedi. ''Hele bak, zenginlik taslıyor. Peki nereden alacaksın?'' ''Bir kısmını evden alırım. Yetmezse komşuya dokuz on tane arı kovanı satarım. Zaten ne zamandan beri yalvarıp duruyor.'' Doğru, kovanların çok iyi. Bence satma. Sonra pişman olursun. Pişman mı olurum? Olmam dostum. Hayatta günahlarımdan başka hiçbir şeye pişman olmadım. Bana göre insanın maneviyatından daha değerli bir şey yoktur. Doğru ama evinin düzeni bozulursa bu pek de iyi olmaz. Peki ruhumuzun düzeni bozulursa bu daha kötü değil mi? Madem ki niyet ettik gidelim, artık gitmeliyiz. Elise, arkadaşını kandırmayı başarmıştı. Efim, o gün düşündüğü taşındı. Ertesi sabah Elise'nin yanına giderek gidelim dedi. Doğru söylüyorsun. Hayatımızda, ölümümüz de Allah'ın elinde. Elimiz ayağımız tutarken gitmeli. İhtiyarlar bir haftada hazırlandılar. Efimin hazır parası vardı. Yol için yanına yüz ruble aldı. İki yüz ruble de karısına bıraktı. Elise'yi El de hazırlıklarını tamamladı. Komşusuna on ana, on oğul arı sattı. Bunun karşılığında yetmiş ruble aldı. Geri kalan otuz rubleyi de evden tamamladı. Karısı bir köşeye biriktirdiği kefen parasını, gelini de kendi paralarını verdi. Efim bütün işlerini büyük oğluna bırakıp ona, Nereden ne kadar ot biçeceğini, gübreyi nereye dökeceğini, evi nasıl tamamlayacağını ve üstünü nasıl örteceğini söyledi. Her şeyi bir bir tembihledi. Belise ise, karısına sadece satılan arıları komşuya vermesini söyledi. Ev işleri hususunda hiçbir şey söylemedi. Neyin nasıl yapılması gerektiğini, işin kendisi gösterir. Neyi nasıl doğru buluyorsanız öyle yapın, dedi. Evdeki kadınlar, Yol için ekmek yaptılar, torbalar diktiler, ayak sargıları kestiler. Böylece yol hazırlığı tamamlanmış oldu. İhtiyarlar yeni ayakkabılar giyip yanlarına da yedek çarıklar alarak yola çıktılar. Evde kalanlar köyün bitimine kadar onlarla beraber gidip onları uğurladılar. Onlarla helalleştikten sonra ihtiyarlar yola koyuldular. Elisey sevinç içinde yola çıktı. Köyden çıkar çıkmaz tüm işlerini unutmuştu. Yalnızca inşallah yolda birisine kötü söz söylemem. Arkadaşımla iyi geçinirim. Sağlıcakla gidip gelirim.'' diye düşünüyordu. Yolculuk esnasında ya bir dua mırıldanıyor ya bildiği kutsal metinleri içinden tekrarlıyordu. Birisiyle karşılaşınca veya geceleyeceği bir yere vardığı zaman insanlara karşı yumuşak davranmaya, Allah'ın rızasına uygun bir dille konuşmaya büyük çaba sarf ediyordu. Yolda yürürken içi içine sığmıyordu. Yalnız enfiyeyi bırakmak istediği için tabakasını yanına almamıştı. Bu yüzden bazen canı sıkılıyordu. Fakat bu durum çok sürmedi. Yolda karşılaştığı birisi ona enfiye verdi. Bu sebeple arkadaşını günaha sokmamak, Kokusu onun üzerine silmesin diye hep arkada kalıyordu. Efim de yolda iyi yürüyor, sağlam adım atıyor, hiçbir kötü harekette bulunmuyor, yersiz konuşmuyordu. Fakat hiç rahat değildi. Ev kaygısı bir türlü aklından çıkmıyor, sürekli evde ne olup bittiğini düşünüyordu. Acaba oğluna tembih etmeyi unuttuğu bir şey kalmış mıydı? Oğlu tembihlediği gibi hareket ediyor muydu? İşte bu gibi sorularla meşguldü kafası. Yolda insanların patates ektiğini yahut gübre taşıdığını görünce, ''Acaba oğlum bu işleri söylediğim gibi mi yapıyor?'' diye düşünüyordu. Hatta geri dönmek bile içinden geçiyordu. Geri dönerse her şeyi ona tarif eder, kendi eliyle yapardı. 3. İki ihtiyar beş haftadır yürüyorlardı. Bu süreyi içinde evden getirdikleri çarıklar eskimiş, yenilerini giymişlerdi. Bir müddet sonra Ukrayna'ya ulaştılar. Evden çıktıklarından beri uğradıkları her yerde yiyecek ve yatacak için para vermişlerdi. Fakat Ukrayna'da halk onları misafir etmek için adeta birbirleriyle yarış etmişti. İhtiyarları konuk etmişler, karınlarını doyurmuşlar, torbalarına yolluk ekmek koymuşlardı. Üstelik bunların karşılığında para da almamışlardı. Böylece iki ihtiyar 700 verse yakın bir yol gittiler. Bir şehirden geçip, Kıtlık içinde kıvranan bir yere vardılar. Oranın halkı onlara yatacak yer gösteriyor, para da almıyordu. Fakat yiyecek vermiyorlardı. İhtiyarlar çoğu zaman parayla bile ekmek bulamıyorlardı. İnsanlar, ''Geçen yıl hiçbir şey olmadı.'' diye yakınıyordu onlara. Kıtlık yüzünden zenginler bile batmış, varını yoğunu elden çıkarmışlardı. Yoksullarda ya göç ediyor, abare abare dolaşıyor ya da kıt kanaat geçiniyor. Kışın kepek ve solucan otu yiyorlardı. Bir gün iki ihtiyar konaklayacak bir yere vardılar. Yanlarında beş okka ekmekleri vardı. Geceyi orada geçirdiler. Sonra sıcağa kalmadan biraz yol alalım diye düşünüp Tan yeri ağırırken yola çıktılar. On vers gittiler, bir dere kenarına varıp oturdular. Dereden bir bardak su alıp, ekmeklerini ıslatıp yediler. Sonra çarıklarını çıkarıp, Oturup dinlendiler. O sırada Elise'ye enfiyesini çıkardı. Efim kafasını sallayarak ona ''Niye şu zıkkımı bırakmıyorsun?'' dedi. Elise'ye ellerini açıp ''Ne yapayım? Şeytana uymaktan kendimi ağlamıyorum.'' dedi. Daha sonra kalkıp beraberce yola koyuldular. On vers daha gidince büyük bir köye vardılar. Köyün bir ucundan gelip öbür ucundan çıktılar. Güneş ortalığı yakıp kavuruyordu. Elisey yorulmuştu. Dinlenmek, su içmek istiyor ama Efim bıkıp usanmadan yürümeye devam ediyordu. Elisey onu takip etmekte hayli güçlük çekiyordu. ''Susadım.'' dedi. ''Susadınsa iç canım. Ben içmeyeceğim.'' Elisey durup ''Sen beni bekleme. Ben çarçabuk çabuk şu eve gider, su içer ve sana yetişirim.'' dedi. ''Efim, peki.'' dedi. Tek başına yoluna devam etti. Elise ise eve doğru yöneldi. Ev küçücüktü. Alt kısmı kara, üst kısmı beyaz kille sıvalıydı. Fakat kil sıva yer yer dökülmüştü. Çoktan beri badana yüzü görmediği belliydi. Çatısı da bir tarafından açılmıştı. Eve bir avludan giriliyordu. Elise'yi avluya girip etrafa baktı. Evin önündeki toprak sedir üzerinde sakalsız, zayıf, gömleğini Ukrayna usulü donunun içine sokmuş bir adam yatıyordu. Adam serinlikte yatmış olmalıydı. Fakat şimdi güneş tam tepesine vuruyordu. Adam yatıyor ama uyumuyordu. Elisey ona seslenip su istedi. Fakat adam hiçbir cevap vermedi. Elisey, ya hasta ya da kaba bir adam bu, diye düşündü kendi kendine. Kapıya yaklaşınca içeride bir çocuğun ağladığını işitti. Kapının mandalını tıklattı. Ey ev sahipleri, dedi. Ses veren olmadı kapıyı değneğiyle tekrar çaldı. ''Hey, dindaşlar!'' dedi. Ses seda yok. ''Hey, Allah'ın kulları!'' dedi. Yine karşılık veren olmadı. Tam çekip gitmek üzereyken, birden kulağına kapının ardından bir inilti geldi. ''Bu insanların başına bir iş gelmiş olmasın? Hele gidip bir bakayım.'' diye düşündü. 4. Elise. Kapının tokmağını çevirdi. Kapı kilitli değildi. Kapıyı eliyle itip sopaya girince evin kapısının açık olduğunu gördü. Sağ tarafta bir peç, karşısında bir köşe, köşede ikona yerinde bir masa, masanın arkasında da bir sedir vardı. Sedirin üstünde başı açık ihtiyar birine oturuyordu. Sırtında yalnız bir gömlek vardı. Başını masaya dayamıştı. Yanındaysa bal balmumu gibi sarı, karnı şiş bir çocuk vardı. Nineyi yeninden tutarak çekiştiriyor, avazı çıktığı kadar bağırıyor, belli ki bir şeyler istiyordu. Elise'yi eve girdi. Odada pis bir koku vardı. Peçin arkasında, yerde, bir kadın yüzü koyun yatmış, hiçbir yere bakmıyor, yalnızca hırlıyordu. Bacağını bir uzatıp bir çekiyor, bir o yana, bir bu yana dönüyordu. Koku ondan geliyordu. Herhalde altına pislemişti ve temizleyecek kimse de yoktu. İhtiyar kadın kafasını kaldırdığında Elise'yi gördü ve ''Ne istiyorsun be adam? Sana verebilecek hiçbir şeyimiz yok.'' dedi. Elise'yi kadının konuştuğunu görünce ona doğru ilerleyerek ''Ben bir din kardeşinizim. Su istemeye gelmiştim.'' dedi. ''Kim verecek şimdi sana suyu? Git kendin iç.'' Bu cevap üzerine Elise ''Peki...'' ''Evde şu kadını temizleyecek, eli ayağı tutan hiç kimse yok mu?'' deyince kadın, ''Kimsecikler yok işte. Adam avluda uyuyor, biz de burada.'' Yabancı birisini gördüğü için küçük çocuk susmuştu. Fakat ninesinin konuştuğunu görünce onu yeninden tekrar tutarak ''Ekmek nine, ekmek!'' diye ağlamaya başladı. Elise ihtiyar kadına yine bir şeyler soracaktı ki o sırada dışarıdaki adam birden içeri dalarak duvar boyunca yürümeye yeltendi. Sedire oturmak istiyordu. Fakat oraya kadar yürüyemeden eşiğin dibindeki köşeye yığılıp kaldı. Kalkmak için herhangi bir çaba göstermedi. Olduğu yerde konuşuyordu. Bir söz söyleyince durup soluklanıyor ardından başka bir söz söylüyordu. ''Hastalık ve açlık başımıza musallat oldu.'' dedi. Sonra başıyla çocuğu göstererek ''Neredeyse açlıktan ölecek yavrucak'' dedi ve ağlamaya başladı. Elisey bohçasını omzundan indirip yere koydu. Sonra sedirin üstüne kaldırıp açtı. Bohçadan ekmek ve bıçak çıkardı. Ekmekten bir dilim kesip adama uzattı. Fakat adam almadı. Onlara ver, dercesine çocuk ve küçük kızı işaret etti. Elise ekmeği çocuğa uzattığında çocuk ekmeğin üstüne atılarak küçük elleriyle tuttu ve ekmeği yumularak yemeye başladı. O sırada küçük kız da peçin arkasından çıkıp gözlerine ekmeğe dikti. Elisey bir dilimde ona verdi. Sonra bir dilim daha keserek ihtiyar kadına uzattı. İhtiyar kadın da ekmeği alıp çiğnemeye başladı. ''Bir de su getiren olsa, susuzluktan öldük.'' Dün müydü bugün müydü tam olarak hatırlamıyorum. Suya gitmek istemiştim ama yere düştüm ve kalkamadım. Kovada orada kaldı. İnşallah biri alıp gitmemiştir. Bunun üzerine Elisey pınarlarının yerini sordu. İhtiyar kadın da tarif etti. Elisey oraya gittiğinde kovayı buldu ve su doldurup oradakilere getirdi. Çocuklar suyu içtikten sonra ekmek yemeye devam ettiler. İhtiyar kadın da onlarla beraber yedi ama adam içinin almadığını söyleyerek yemek istemedi. Sedirde yatan kadınsa bir türlü kendine gelip doğrulamıyor, oraya buraya dönüp duruyordu. Elise köy dükkanlarına gidip bulgur, tuz, yağ aldı. Çorba ve lapa pişirerek onları doyurdu. Sonra baltayı bulup odun keserek sobayı yaktı. Bütün bunları yaparken kız da ona yardım ediyordu. 5. Adam ve ihtiyar kadın yemekten biraz yediler. Küçük çocuk ve kız tabağı bile yaladılar. Sonra da birbirlerine sarılıp yattılar. Adam ve ihtiyar kadın başlarına gelenleri bir bir anlatmaya başladılar. Biz eskiden de yoksul insanlardık. Fakat bu yıl ötekilerden daha kötüydü. Hiç ürün alamadık. Güz başlarında başladık hazırdan yemeye. Elimizde ne varsa yedik bitirdik. Daha sonra komşulardan ve yardımsever insanlardan ekmek istemeye başladık. İlk başta seve seve vermelerine rağmen sonraları vermez oldular. Yokluğun gözü kör olsun. Dilenmekten de utanıyorduk. Üstelik herkese para, un, ekmek borçluyuz. Sonra adam konuşmaya başladı. Çalışmak istedim dedi. Fakat iş yok. Herkes boğaz tokluğuna çalışmak için birbiriyle yarışıyor. Bir gün çalışıyor, iki gün boşta geziyorsun. Hal böyle olunca dilenmekten başka çaremiz kalmadı. İhtiyar nene küçük kızla birlikte köy dışına dilenmeye gitti. Fakat kimsede ekmek olmadığı için dilenmekle de bir şey elde edemedik. Harmana kadar bu şekilde kıt kanaat geçinebileceğimizi düşündük. Fakat ilkbahardan sonra hiç kimse bir şey vermez oldu. Sonra da hastalık yapıştı yakamıza. Böylece işler büsbütün sarpa sardı. Önceleri bir gün yiyor, iki gün aç duruyorduk. Sonraları ot yemeye başladık. Ottan mı yoksa başka bir şeyden mi tam olarak bilmiyorum. Kadın hastalığa yakalanıp yatağa düştü. Ben de güç kalmadı. Hiçbir şey yemediğimiz için de kendimizi toparlayamadık. Daha sonra ihtiyar kadın konuşmaya başladı. Ortalıkta koşuşturup duran bir tek bendim. Fakat yiyecek olmadığı için bitkin düştüm. Bir deri bir kemik kaldım. Küçük kız da bir hayli zayıfladı. Sonra bir takım korkulara kapıldı. Onu komşuların yanına yollamak istedik ama gitmedi. Evde bir köşeye büzülüp oturuyor, Gitmek istemiyordu. Geçen gün komşu kadın gelip aç ve hasta olduğumuzu gördü de yüzünü çevirip gitti. Onun kocası da başka yere gitmiş. O da çocuklarına bakacak halde değil. Böylece biz de yatıp ölümü beklemeye başladık. Elisey kendisine anlatılanları dinleyip o gün arkadaşına yetişmekten vazgeçerek geceyi orada geçirdi. Ertesi sabah Eliseye erkenden kalkıp sanki ev sahibiymiş gibi ev işlerine girişti. İhtiyar kadınla beraber hamur yoğurdu, sobayı yaktı. Evde hiçbir şey yoktu. Ne bir ev eşyası ne de bir yiyecek. Elise ev için gerekli şeylerin bir kısmını satın aldı, bir kısmını komşulardan temin etti. Diğer bir kısmını da kendi yaptı. Böylece orada bir gün, iki gün derken tam üç gün kaldı. Bu arada küçük çocuk ayağa kalkmış sedire tutunarak dolaşıyor. Dede, dedeciğim diyerek Elise'nin yanından hiç ayrılmıyordu. İhtiyar kadın da ayağa kalkmıştı. Adam da duvara tutuna tutuna yürümeye başlamıştı. Yalnızca gelin yataktaydı. Ama üçüncü gün o da kendine geldi. Bunun üzerine Elise'yi kendi kendine e ee, bu kadar kalmak hesapta yoktu. Artık yola çıkmalıyım diye düşündü. 6. Dördüncü gün oruç bayramıydı. Elisey kendi kendine, ''Oldu olacak orucumu da bu zavallı insanlar arasında açayım. Onlara bayram için öte alır, akşam da yola çıkarım.'' diye düşündü. Elisey süt, un, yağ almak için yine çarşıya gitti. Bunları ihtiyar kadınla birlikte pişirip kotardı. Ertesi sabah duaya gitti. Sonra gelip ev halkıyla birlikte oruç açtı. O gün gelin de ayağa kalkmış, ev içinde dolaşmaya başlamıştı. Adam da o gün erken kalkıp tıraş oldu, ihtiyar kadının yıkadığı temiz bir gömleği giyerek, tarla ve otlaklarını rehin bıraktığı zengin köylünün yanına gidip, onları kendisine vermesi için yalvardı. Adam akşamleyin üzgün bir halde eve döndü ve ağlamaya başladı. Zengin köylü kendisine merhamet etmemişti. ''Parayı getirmeden olmaz.'' demişti. Elise'yi bunun üzerine yine düşüncelere daldı. Bu insanlar şimdi ne yer, ne içer? Elalem ot biçmeye gidecek ama onlar gidemez. Otlakları rehinde. Herkes çavdar biçmeye gidecek ama onlar gidemez. Tarlaları zengin köylünün elinde. Onları bu şekilde bırakırsan perişan olurlar, diye düşündü ve o akşam da yola çıkmadı. Yatağa doğru gitti, dua edip yattı. Fakat bir türlü gözüne uyku girmiyordu. Ertesi sabah yola çıkması lazımdı. Zaten bir hayli para ve zaman harcamıştı. Gel gelelim bu zavallı insanlara çok acıyordu. Galiba param yetmeyecek. Güya onlara su getirip birer dilimde ekmek verecektim. Bak iş nerelere vardı. Şimdi otlak ve tarlaları rehinden kurtarıp çocuklara bir inek, adamın demetleri taşıması için de bir at almak gerekiyor. Elise kardeş, ayağın dolaştı bir kere. Gel, değişin içinden çık şimdi. Bunları düşünüp yerinden kalktı. Kaftanını alıp enfiyesini çıkardı. Biraz enfiye çekerek kafasını toplamaya çalıştı ama başaramadı. Düşündü, taşındı ama yine bir karara varamadı. Gitmesi gerekiyordu ama bir taraftan da bu insanlara acıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Sonra kaftanını katlayıp başının altına koydu ve yattı. Fakat Uzun bir müddet uyanık kaldı. Horozlar bile ötmüştü. Uykunun iyice bastırdığı bir sırada hayal veya gerçek olduğunu tam olarak anlayamadığı bir şey gördü. Torbası sırtında, değneği elinde gitmeye hazırlanmış bir haldeydi. Kapı kendisinin geçebileceği kadar aralıktı. Tam kapıdan çıkmak üzereydi ki, torbası bir yere takıldı. Torbayı kurtarayım derken dolakları bir yere takılıp çözüldü. Dolaklarını düzeltirken... Dolağan bir yere takılmadığını, küçük kızın tuttuğunu gördü. Küçük kız, ''Dede, dedeciğim, ekmek!'' diye bağırıyordu. O sırada ihtiyar kadın ve adamın da kendisine pencereden baktığını fark etti. Elisey tam o anda uyandı, etrafa bakındı, kimsecikler yoktu. Kendi kendine, ''Yarın gidip otlak ve tarlaları rehinden kurtarayım. At, un, bir de yine kalayım. Eğer böyle yapmazsam...'' İsa'yı deniz aşırı aramaya giderken, kendi içinde kaybeden adama benzerim. Bu insanlara yardım edip işlerini yoluna koymak lazım, diye düşündü. Sonra yatıp uyudu. Sabah erkenden kalkıp zengin tüccarın yanına gitti. Çavdar tarlasını ve otlakları rehinden kurtardı. Bir de tırpan alıp eve döndü. Çünkü evde tırpan yoktu. O da satılmıştı. Elise'yi El adamı ot biçmeye gönderdi. Kendisi de köye gitti. Meyhaneciden satılık bir at ve araba bulup satın aldı. Bir çuvalda un alıp arabaya attı. Sonra bir inek almak için yola çıktı. Yolda birbiriyle hem konuşup hem yürüyen iki kadın gördü. Onlara yaklaştı. Kadınlar Ukraynaca konuşuyor, kendinden bahsediyorlardı. Şöyle diyorlardı. Ya kardeş, çok iyi bir adammış. O eve su içmeye gelmiş. Kendisini kimse tanımıyormuş. Onlara neler almamış ki? Bugün meyhaneciden bir at ve araba aldığını gözlerimle gördüm. Böyle insanlar az bulunur dünyada. Gidip görmek lazım. Elise bu sözleri duyunca kendisini övdüklerini anladı ve inek almaya gitmedi. Meyhanecinin yanına gidip at ve arabanın parasını verdi. On yüklü arabayı eve doğru sürdü. Eve varınca atı durdurup arabadan indi. Onu at ve arabayla gören hane halkı çok şaşırdı. İçlerinden. ''Bizi almış olmalı.'' diye geçiriyorlardı ama kimse bunu söylemeye cesaret edemiyordu. Sonunda adam ''Amca, bu at da nereden çıktı?'' dedi. ''Satın aldım. Ucuz düşürdüm de. Hadi bakalım biraz ot getirip atın yemliğine koy. Şu çuvalı da indiriver.'' Adam atı ahıra, çuvalı da ambara götürdü. Bir de ot biçip atın önüne koydu. Sonra da yatıp uyudu. Elise. O gün geceyi da geçirdi. Sabah erkenden kalktı, torbasını omzuna aldı. Çarıklarını ve kaftanını giyip, efime yetişmek için yola çıktı. 7 Elisey, beş vers yol alıp, tan yeri ağarırken bir ağacın altına oturdu. Torbasının bağını çözdü. Paralarını çıkarıp saymaya başladı. 17 ruble, 20 kapıyı kalmıştı. Kendi kendine, bu parayla denizi geçemem. Dilenmek de büyük bir günah. Demek oluyor ki, komşum efim oraya yalnız gidecek. Orada benim içinde bir mum yakar herhalde. Öyle anlaşılıyor ki, ben din borcumu ölene dek ödeyemeyeceğim. Alemlerin Rabbi çok merhametlidir. Umarım beni bağışlar, diye düşündü. Sonra kalkıp torbasını sırtına aldı ve geri dönmek üzere yola çıktı. Bir gören olmasın diye de köyün etrafından dolaştı. Kısa bir zamanda evine ulaştı. Giderken efime yetişmekte çok güçlük çekiyor, bir hayli kendini zorluyordu. Fakat geri dönerken Allah ona öyle bir kuvvet vermişti ki hiç yorulmaksızın yola devam ediyordu. Değneğini sallayarak güle oynaya günde yetmiş vers yol yürüyordu. Eve vardığında ekinler biçilmişti. Evdekiler ihtiyarın gelişine pek sevindiler. ''Ne oldu, ne bitti? Niçin arkadaşından ayrıldın? Niye gitmeyip eve döndün?'' diye bir sürü soru sordular. O da yalnızca ''Allah kısmet etmedi işte.'' dedi. ''Yolda paraları harcadım. Arkadaşımdan da geri kaldım ve gidemedim. Allah için beni bağışlayın.'' Sonra geri kalan paraları karısına verdi. Ona ev işlerinin nasıl gittiğini sordu. Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yarım yamalak kalmış, ters giden hiçbir şey yoktu. Herkes mutluydu. O gün Efimgiller Elise'in geldiğini duymuşlardı. İhtiyarı sormaya geldiler. Elise onlara dedi ki, ''Sizin ihtiyar Yaman yürüyor. Biz Petrus yortusundan üç gün önce birbirimizden ayrıldık. Ona yetişmek istedim ama bir takım şeyler oldu. Paramı kaybettim. Bunun üzerine yola devam edemedim ve geri döndüm. Dinleyenler bu kadar akıllı bir adamın böyle bir budalalık edip gideceği yere gidemediğine...'' Paralarını kaybettiğine şaşırıp kaldılar. Fakat bir müddet sonra olay kapandı gitti. Daha sonra Elisey ev işleriyle uğraşmaya başladı. Oğullarıyla birlikte kışlık odun hazırlıyor, kadınlarla birlikte harman dövüyor, samanlıkları örtüyor, arı kovanlarına çeki düzen veriyordu. Komşusuna oğul arılarla birlikte 10 ana kovan satmıştı. Karısı satılan kovanların kaçının oğul verdiğini ondan gizlemeye çalışıyordu. Fakat Elisey Oğul verenlerle vermeyenleri bildiği için komşusuna 10 yerine 17 kovan verdi. Elise işlerini tamamladı. Oğlunu çalışmaya gönderdi. Kendi de kış için çarık yapmaya, kovan oymaya koyuldu. 8. Elise köyde hasta insanların evinde kaldığı sırada efim yürüdü, sonra durup arkadaşını beklemeye başladı. Bir süre etrafa bakındı. Sonra birazcık kestirdi. Uyanınca arkadaşının hala gelmemiş olduğunu gördü. Uzun uzun yola baktı. Artık gün batıyordu ama Elise'yi hala ortalıkta görünmüyordu. ''Sakın geçip gitmiş olmasın. Belki de birisinin hayvanına binmiştir de, ben uyuduğum için fark edememişimdir.'' diye düşündü. Fakat onu görmemesine imkan yoktu. Çünkü tam bozkırı gören bir yerde oturuyordu. ''Eğer şimdi geriye dönsem daha kötü olacak.'' Ya geçip gitmişse? O zaman birbirimizden daha çok uzaklaşmış olacağız. İyisi mi ben yoluma devam edeyim. Buluşacağımız yerde onu beklerim diye geçirdiği içinden ve yola çıktı. Sonunda bir köye vardı. Köy muhtarına Elise'yi El tarif ederek böyle bir ihtiyar buraya gelirse kaldığım eve gönderin diye ricada bulundu. Fakat Elise'yi El gelmemişti. Bunun üzerine Efim yine yola çıktı. Yolda önüne geleni, ''Dazlak kafalı bir ihtiyar gördünüz mü?'' diye soruyordu. Fakat hiç gören olmamıştı. ''Belki Odesa'da bir yerde yahut vapurda karşılaşırız.'' diye düşündü ve yola devam etti. Yolda başında takke, sırtında cübbe olan uzun saçlı bir hacı ile karşılaştı. Bu hacı daha önce de Aynaroza gitmişti. Kudüs'e de ikinci gidişiydi. Konak yerine varınca biraz sohbet ettiler. Sonra beraberce yola çıktılar. Rahat bir şekilde Odesa'ya vardılar. Orada üç gün vapur beklediler. Onlarla beraber dünyanın dört bucağından gelmiş bir sürü Allah dostu da vapur beklemekteydi. Daha sonra Efim pasaport işlerini halletti. Pasaport ona beş rubleye patlamıştı. Kırk ruble de yol parası verdi. Yol için biraz ekmek ve ringa balığı aldı. Yükleme işleri bitince Allah dostları vapura bindi. Efim ve Hacı yan yana oturdular. Bir süre sonra vapur demir alıp denize açıldı. Yolculuk gündüz iyi gitti. Fakat üstü rüzgar çıktı ve yağmur yağdı. Dalgalar vapura çarpıyor, vapur sallanıyordu. Bunun üzerine yolcular birbirine girdi. Kadınlar bağırışmaya, korkak erkekler de güvenli bir yer bulmak için oraya buraya koşuşturmaya başladılar. Efim de korkuyor ama belli etmiyordu. Vapura biner binmez rastgele bulduğu bir koltuğa oturmuş ve öylece kalmıştı. Yolcular torbalarını tutuyor, ağızlarını açıp bir tek söz söylemiyorlardı. Nihayet üçüncü gün deniz yatıştı. Beşinci gün İstanbul'a vardılar. Yolcuların bir kısmı kıyıya çıkıp Ayasofya'yı görmeye gittiler. Efimse vapurda kaldı. Yalnızca vapurdan inip bir frangala aldı. Vapur bir gün bir gece orada kaldıktan sonra denize açıldı. İzmir ve İskenderiye'ye uğrayıp sağ salim yapaya vardılar. Allah dostlarının tümü yapada indi. Kudüs'e varmak için daha yetmiş vers yol yürümeleri gerekiyordu. Vapur yüksek olduğu için yolcular vapurdan inerken korkuya kapıldı. Yolcuları kayıklarla indiriyorlardı. Kayık sağa sola yalpaladığı için iki kişi denize düştü. Fakat diğerleri sağ salim karaya çıktı. Üç gün yürüdüler, öğleye doğru Kudüs'e vardılar. Yolcular şehir girişindeki Rus konuk evinde durdular. Pasaportlarını vize ettirdiler, karınlarını doyurdular. Bir süre sonra Efim, yeni arkadaşıyla birlikte kutsal yerlerin yolunu tuttu. Fakat kimseyi İsa'nın mezarı yanına bırakmıyorlardı. Onlar da büyük manastıra gittiler. Tüm yolcular da oradaydı. Sonra kadın ve erkekler birbirlerinden ayrılıp ayakkabılarını çıkararak halka şeklinde oturdular. Biraz sonra elinde havlu bulunan bir keşiş ortaya çıkıp herkesin ayağını yıkadı, kuruladı, öptü. Daha sonra sabah ayini yapıldı. Dua edildi, mum yakıldı, ölüm günlerinde dualar okunsun diye anne ve babaların adları deftere yazıldı. Yolculara yemek ve şarap ikram edildi. Ertesi sabah, Meryem'in kurtuluşa erdiği odaya gidildi. Orada da mum yakılıp ayin yapıldı. Oradan İbrahim Manastırı'na gidildi. İbrahim'in oğlunu kurban etmek istediği yer Sabek Bahçesi ziyaret edildi. Sonra Efim ve arkadaşı İsa'nın Maria Magdalena'ya göründüğü yere, Yakup Kilisesi'ne gittiler. Arkadaşı Efim'e gidilecek yerleri gösteriyor, nereye ne kadar para bağışlamak gerektiğini söylüyordu. Öğleyin beraberce konuk evine dönüp yemek yediler. Tam yatacaklardı ki, Efim'in hacı arkadaşı elbiselerini yoklayıp ahlar vahlar etmeye başladı. ''Kesemi haşırmışlar. İçinde 23 ruble vardı. İki tüm onluk, üç ruble de bozukluk.'' dedi. Hacı bu duruma çok üzülmüştü. Fakat yapacak bir şey olmadığı için bir müddet sonra yattı. 9. Efim yatağa uzandı. Bir şey zihnini kurcalamaya başladı. Kanunca hacının parası falan çalınmadı. Zaten hiçbir yerde para bağışlamıyordu. Bana para bağışlamamı söylüyor ama kendisi vermiyordu. Hatta benden bir ruble borç almadı mı? Parası olsa niye benden istesin? diye düşündü. Sonra böyle düşündüğü için kendini kınadı ve ''Ne yani?'' Bu adamı yargılamak bana mı düşer? Günaha girdim. Bir daha böyle bir şey düşünmeyeceğim, dedi. Biraz sonra yine ihtiyarın ne kadar uyanık olduğunu, utanıp sıkılmadan nasıl, kesemi aşırdılar, dediği aklına geldi. Herhalde hiç parası yoktu. Bunlar yalnızca bir numara, diye düşündü. O gün tan yeri ağarmadan kalkıp, İsa'nın mezarının yanındaki diriliş tapınağına sabah duası için gittiler. Hacı, Efim'in yanından hiç ayrılmıyor, hep onun yanı sıra gidiyordu. Sonunda tapınağa vardılar. Orada her milletten hacılar, Ruslar, Ermeniler, Türkler, Suriyeliler, Yunanlılar toplanmıştı. Efim, kalabalıkla birlikte kutsal kapılara ulaştı. Bir keşiş onları alıp, Türk karakolunun yanından geçirerek, İsa'nın haçtan indirilip yağ sürüldüğü yere götürdü. Orada dokuz büyük meşale yanıyordu. Keşiş onlara her şeyi birer birer göstererek anlatıyordu. Efim orada bir mum yaktı. Sonra keşiş Efim'in sağ elinden tutup, onu Golgota merdivenlerinden yukarıya, haçın olduğu yere çıkardı. Efim orada dua etti. Daha sonra Efim'e, toprağın ta cehenneme kadar yarıldığı çatlağa, İsa'nın el ve ayaklarını çiviledikleri yeri Adem'in mezarını sırasıyla gösterdiler. Orada ona İsa'nın kanının Adem'in kemikleri üzerine aktığını söylediler. Sonra İsa'nın boynuna dikenden yapılmış çelenk takıldığında onun oturduğu taşın yanına gittiler. Daha sonra Efim üzerinde İsa'nın ayak izi olan taşı gördü. Hacılara başka şeyler de göstereceklerdi ama… İnsanlar beklemeyip İsa'nın mezarına doğru koştular. Böylelikle Katolik töreni bitti, Ortodoks töreni başladı. Efim de kalabalıkla birlikte mağaraya gitti. Efim, hacıdan kurtulmak istiyordu. Çünkü sürekli onu düşünüyor ve günaha giriyordu. Fakat o, törene de İsa'nın mezarına da onunla birlikte gelmiş, bir türlü yakasını bırakmamıştı. Birlikte mezara yaklaşmak istediler ama yaklaşamadılar. Halk öyle hücum etmişti ki kımıldamak mümkün değildi. Efim önüne bakarak duruyor, dua ediyor, arada bir de yerinde mi diye kesesini yokluyordu. Bir anda düşünceleri çatallaştı. Önce, hacı bana yalan mı söylüyor acaba diye düşündü. Sonra, ya yalan söylemiyorsa, gerçekten kesesini çalmışlarsa… Sakın aynı şey benim de başıma gelmesin diye geçirdiği içinden. 10. Efim olduğu yerde duruyor, dua ediyor, önündeki küçük kiliseye bakıyordu. Mezar bu kilisenin içindeydi. Mezarın üstünde yanan 36 kandil vardı. Efim öylece duruyor, insanların kafası üstünden mezara doğru bakıyordu. O anda gördükleri karşısında şaşırıp kaldı. Kandillerin tam altında kutsal ateşin yandığı yerde en önde yünlü kaftanıyla bir ihtiyar duruyordu. Kafası tıpkı Elise'in kafası gibi cavlaktı. Efim, ne kadar da Elise'ye benziyor diye düşündü. Fakat o olamaz. Benden önce gelmesi mümkün değil. Vapur bir hafta arayla kalkıyor. Benden önce gelmesine imkan yok. Bizim vapurda da yoktu. Tüm acıları gördüm. Efim bu düşünceler içindeyken ihtiyar dua etmeye başladı. Önce ileriye doğru Allah için, sonra iki yanına Ortodoks dünyası için üç kere eğildi. İhtiyar kafasını sağa çevirince, Efim bu İhtiyarın Elisey olduğunu anladı. Evet, evet, Elisey'in ta kendisiydi. Kırçıl, kıvır kıvır sakalları, kırlaşmış şakakları, kaşları, gözleri, burnu, kısaca her şeyiyle Elisey'dan başkası olamazdı. Efim arkadaşını bulduğuna çok sevindi ama onun kendinden önce gelmesine çok şaşırdı. Elisey ta oraya kadar nasıl sokulmuş? Kendisini oraya kadar götüren bir adamla tanışmış olmalı. Hele olduğum yerde bir durayım. Nasıl olsa onu çıkışta yakalarım. ''Böylece takyeli hacıdan da kurtulmuş olurum. Hem belki Elisey beni ön tarafa götürebilir.'' diye düşündü. Efim, Elisey'i gözden kaybetmemek için boyuna ona bakıyordu. Fakat tören bitince halk birden birbirine girdi. Herkes itişe kakışa ikonaları öpmeye koşuyordu. Efim o anda bir tarafa fırlatıldı. O sırada paralarını çaldıklarını düşünüp korktu. Kesesini sımsıkı tutarak Dışarı çıkmak için kalabalığın içine girdi ve dışarı çıktı. Elise'yi tapınakta uzun zaman aradı durdu. Tapınakta yemek yiyen, şarap içen, uyuyan, kitap okuyan çeşit çeşit insan gördü ama içlerinde Elise yoktu. Konuk evine gitti. Arkadaşını orada da aradı ama bulamadı. O gece takgeli acı gelmemişti. Bir daha da ortalıkta görünmedi. Efim'e olan bir ruble borcunu da ödememişti. Efim, Ertesi gün vapurda tanıştığı tam bosklu ihtiyarla İsa'nın mezarına gitti. Ön tarafa geçmek istiyordu ama yine itildi. O da merdivenin yanında durup dua etmeye başladı. İleriye doğru bakınca kandillerin altında, mezarın yanı başında, en ön sırada yine Elise'yi gördü. Mihrab önündeki papaz gibi kollarını açmıştı. Efim, artık onu kaybetmem, diye düşündü. Öne doğru ilerlemeye başladı. Ön tarafa ulaştı, ama Elise'yi yine bulamadı. Çıkmış olacak, diye düşündü. Üçüncü gün yine aynı yerde Elise'in durduğunu gördü. Göze çarpan bir yerde durarak kollarını açmış, sanki üst tarafta bir şey görüyormuş gibi gözlerini yukarı dikmişti. Efim, bu sefer gider çıkış kapısında durur onu kaçırmam. Orada mutlaka birbirimizle karşılaşırız, diye planlayıp çıkış kapısına gitti ve öğleye kadar orada bekledi. Herkes çıkmıştı ama Elise yine ortalıkta yoktu. Efim Kudüs'te altı hafta kaldı. Gitmedik yer bırakmadı. Beyt-i Laim'e, Şeria'ya gitti. İsa'nın mezarı yanında gömülmek düşüncesiyle aldığı yeni gömleğine orada damga vurdu. Küçük bir şişeyle Şeria nehrinden su, kutsal ateş yerinden toprak, bir de mum aldı. Ölmüşlerinin ruhuna dua edilsin diye On yerde deftere onların adını yazdı. Artık yanında yalnızca eve dönecek kadar para kalmıştı. Efim eve dönmek üzere yola çıktı. Yapaya varınca evin yolunu tuttu. 11 Efim geldiği yoldan gidiyor, yavaş yavaş eve yaklaşıyordu. Evdekiler bensiz ne yaptılar acaba diye kaygılanmaya başladı yine. Bir yılda neler değişmez ki diye düşündü. Hayatım boyunca derleyip toparlamaya çalıştığın evin bir anda yanıp kül olabilir. Ben yokken, oğlum işleri nasıl yürüttü acaba? İlkbahar nasıl başladı? Kış nasıl geçti? Evi gereği gibi yaptılar mı? Gibi sorular geçiyordu kafasından. Bu şekilde, geçen yıl Elisey'den ayrıldığı yere vardı. Oranın halkı tanınmayacak kadar değişmişti. Geçen yıl açlıktan kıvranan insanlar şimdi bolluk içindeydi. Ovada başaklar tanelenmeye başlamıştı. İnsanlar kendini toplamış, çektiklerini unutmuştu. Efim bir akşamüstü geçen yıl Elise'in gittiği köye vardı. Köye girer girmez bir kulübenin ardından beyaz gömlekli bir kız çocuğu fırlayıp ''Dede, dedeciğim, bize gel.'' dedi. Efim yoluna devam etmek istiyordu ama kız bırakmıyor Elbisesinden tutarak onu eve doğru çekiyor, bir yandan da gülüyordu. O sırada bir kadın, yanında bir çocukla dış merdivene çıkıp ihtiyarı çağırdı. ''Gel dede, yemek ye. Geceyi burada geçir.'' ''Tamam, olur.'' dedi. Elise geçen yıl su içmek için bu eve uğramıştı. ''Hem de onu sorarım.'' diye düşündü. Efim içeri girince... Kadın torbasını sırtından aldı ve yüzünü gözünü yıkaması için ona su verdi, masaya oturttu, ona süt, ekşimişli börek, lapa getirip sofraya koydu. Bunun üzerine Efim onlara teşekkür etti. Yolcuları iyi karşıladıkları için onlara iltifat etti. Kadın başını sallayarak, ''Bize gelip geçenleri iyi karşılamayacağız da kimi karşılayacağız?'' dedi. ''Biz hayatı bir yolcudan öğrendik.'' Allah'ı unutmuş bir vaziyette yaşayıp gidiyorduk. Allah bizi öyle bir cezalandırdı ki, neredeyse hepimiz ölecektik. Yazın hepimiz yatağa düştük. Yiyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştı. Üstelik hastalığa yakalanmıştık. Hepimiz ölüp gidecektik. Fakat o sırada Allah bize senin gibi bir ihtiyar verdi. Bizim ayağa kalkmamıza sebep oldu. Toprağımızı rehinden kurtardı. Bize at ve araba satın aldı dedi. O sırada ihtiyar bir kadın içeri girip genç kadının sözünü keserek ''İnsan mıydı? Hızır mıydı? Doğrusu biz de tam olarak bilmiyoruz.'' dedi. Herkesi sever, herkesi acırdı. Kim olduğunu söylemeden çekip gitti. Allah'a kimin adına dua edeceğimizi bilmiyoruz. Şimdiki gibi gözümün önünde Yatağa uzanmış ölümü bekliyordum. Bir ara baktım içeri bir ihtiyar girdi. Kendi halinde dazlakça bir ihtiyar su istiyor. Ben günahkar kadın bu serseri ne diye içeride dolaşıp duruyor diye düşündüm. Oysa bak bizim için neler yaptı. Bizi görünce hemen torbasını indirip şuracağa koydu ipini çözdü. O sırada küçük kız söze karıştı. Hayır Nini. Torbasını önce şuraya, odanın ortasına koydu. Sonra sedire kaldırdı. Sonra birbirleriyle tartışmaya, onun bütün söz ve hareketlerini bir bir anlatmaya başladılar. Nerede oturduğunu, nerede yattığını, ne yaptığını, kime ne söylediğini uzun uzadıya anlattılar. Akşam ev sahibi adam da atıyla eve geldi. O da Elise'nin el evlerinde neler yaptığını anlatmaya başladı. O gelmemiş olsaydı. Hepimiz günahlarımızla ölüp gidecektik. Umudumuzu kaybetmiştik. Adım adım ölüme yaklaşıyorduk. Allah'a ve insanlara küfrediyorduk. O, hem bizleri ayağa kaldırdı, hem de bize Allah'ı tanıttı. Dünyada iyi insanların da olduğunu gösterdi. Allah ondan razı olsun. Eskiden hayvan gibi yaşıyorduk, O bize insan gibi yaşamayı öğretti. Bu konuşmalardan sonra Efim'i yedirip içirdiler, ona yatak serdiler, kendileri de yattılar. Efim yattı ama uyuyamadı. Kudüs'te, ön sapta, üç kere gördüğü haliyle Elise'yi bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Evet, o beni geçmiş. Benim yaptıklarım Allah katında kabul edilir mi, edilmez mi bilmem ama onunkini Allah kabul etti, diye düşündü. Efim, ertesi sabah ev halkıyla vedalaşıp evinin yolunu tuttu. 12 Efim evden ayrılalı bir yıl olmuştu. Şimdi mevsim ilkbahardı. Akşamüstü eve vardı. Oğlu evde yoktu. Meyhaneye gitmişti. Eve sarhoş geldi. Efim onu sorguya çekmeye başladı. İşte o zaman anladı ki, kendisi yokken oğlu iyice sapıtmıştı. Tüm paraları harcamış, her işi yüzüstü bırakmıştı. Onu azarlamaya kalkıştı, ama oğlu buna müsaade etmedi. Yollarda dolaşacağına işinin başında dursaydın, bütün paraları alıp götürdün, şimdi beni sorguya çekiyorsun, dedi. Bunun üzerine ihtiyar çok sinirlenerek oğlunu dövdü. Efim, ertesi sabah oğlu hakkında görüşmek için muhtara gitti. Dönüşte eliseyin avlusunun önünden geçiyordu ki. Elise'in ihtiyar karısı onu gördü ve ona ''Hoş geldin komşu, sağlıcakla gidip geldin değil mi?'' diye sordu. Efim durup ''Çok şükür'' dedi. ''Gidip geldim işte. Yolda sizin ihtiyarı kaybettim ama duyduğuma göre eve dönmüş.'' İhtiyar kadının çenesi bir türlü kapanmıyordu. Çene çalmayı pek severdi. ''Evet döndü'' dedi. ''Hem döneli çok oldu.'' Sanırım Meryem yortusu henüz geçmişti. Allah onu bize gönderdi diye ne kadar sevindik bir bilsen. Onsuz canımız sıkılıyordu. İhtiyardan artık iş görmesi beklenemez. Çöktü zavallı. Fakat ne de olsa evin reisi, gönlümüz onunla şenleniyor. Oğlum da çok sevindi. O olmayınca sanki gözlerim ışığını kaybediyor, diyor. ''Anlayacağını olmayınca sıkılıyoruz dostum. Onu çok seviyor, üstüne titriyoruz. Peki, şimdi kendisi evde mi? Evde cancağızım. Kovanlıkta, oğul aktarıyor. Arının oğul vermesi güzel bir şey.'' diyor. ''Allah bu yıl arılara öyle bir güç verdi ki, bizim ihtiyar, böylesine hayatımda hiç rastlamadım.'' diyor. ''Allah günahlarımıza bakmadan veriyor işte. Gel içeri buyur. Bizimki seni görünce bilsen ne kadar sevinecek.'' Efim avludan geçip oradan kovanlığa, Elisey'in yanına vardı. Kovanlığa girince Elisey'in ağsız, eldivensiz bir şekilde kayın ağacının altında gözlerini yukarıya doğru dikmiş bir halde durduğunu gördü. Tıpkı Kudüs'te İsa'nın mezarı yanında gördüğü gibi cavlak kapası parlıyor Yine Kudüs'teki gibi, güneşin ışıkları kayın ağacının dalları arasında raksediyor ediyor, yine ateş gibi yakıp kavuruyordu. Altın renkli arılar adeta bir çelenk gibi kafasını sarmış, vızıldıyor ama onu sokmuyorlardı. O sırada karısı Elise'ye, ''Komşu geldi bey!'' diye seslendi. Elise'ye etrafına bakındı. Efimi görünce çok sevindi. Yavaşça elini sallayarak arıları sakalından uzaklaştırıp komşusunu karşılamaya koştu. Hoş geldin komşu, dedi. Hoş geldin sevgili dostum. Nasıl? Yolculuğun iyi geçti mi? Nasıl olsun? Yolculuk işte. Senin için şeria suyu getirdim. Bir ara eve uğrayıp al. Hacca gittik ama Allah hacımızı kabul etti mi, etmedi mi? İnşallah etmiştir. Allah merhametlidir. Gittim ama aklım başımda mıydı, değil miydi? Orada sanki seni, bu Allah'ın bileceği bir iş komşu, Allah'ın bileceği iş, dönüşte senin kaldığın eve uğradım. Bu söz üzerine Elise'yi birden irkilip, bu Allah'ın bileceği iş komşu, Allah'ın bileceği iş, ''Hadi gel içeri otur, sana bal getireyim.'' diyerek lafı değiştirdi ve ev işlerinden konuşmaya başladı. Efim göğüs geçirdi. Elise'ye ne o evdeki insanlardan ne de kendisini Kudüs'te gördüğünden bahsetti. Anladı ki Allah insanlardan sevgiyle ve iyi işlerle borçlarını ödemelerini istiyor.'' Son.